Şimdi Ebu Sa'id el-Hudri'nin Tirmizi'de rivayet edilen Daha başka bir hadisi şerif var İş değişti bu sefer Şimdi dikkat ediniz Bakınız Peygamber aleyhisselam efendimiz Önce Üç kız çocuğu demişti iki kız çocuğuna indirdi Sonra bir kız çocuğuna indirdi Şimdi de yelpazeyi biraz daha geniş tutuyor Bakın ne buyuruyor Kimin Üç kız çocuğu Veya 3 kız kardeşi varsa ya da bundan da vazgeçti. Kimin 2 kız çocuğu veya 2 kız kardeşi varsa. Bu Ebu Said radıyallahu hadisi kız kardeşi de kız çocuğuyla aynı teraziye koydu şimdi. Kim 2 kız çocuğu veya 2 kız kardeşi Varsa Önce üçle başladı ama Sonra bir sürü mümin Eyvah biz üç yakalayamadık diye Üzülür diye O rahmet peygamberi ikiye indirdi bunu İsteyerek değil Allah kalbine öyle ilham ettiği için Allah'ın üç dediğini iki yapmaz o Yapamaz Kimin iki kız kardeşi Veya iki kızı var Onlarla iyi geçinirse Ve Ve Onlarla konuşurken Allah'tan korkarak konuşursa. Bu özellikle çok ince bir çizgi şimdi. Böyle kıpkırmızı kıl gibi ince bir çizgi. Allah'tan korkarak onlarla konuşacaksın. Kız kardeşlerine getirip parayı önlerine koyup al. Babamdan bu kadar da kalmamıştı aslında. Ah, paranız. Demek var. Bir de kendi cebine koyar gibi Oğluna harçlık verir gibi Kız kardeşe yardım etmek var Kız kardeş Evinde senin fitne çıkardığı halde Oğlunla senin aranı açacak Dedikodu ürettiği halde Gidecek bir yeri olmadığı için Babandan sonra senin eline düştükleri için Onlara Allah'ın sendeki emaneti olarak bakman var Bir de Şimdi millet ne diyecek ya? Babasından koca apartman kaldı, bir kız çocuğuna bakmıyor diyecekler diye, alt katta güneş görmeyen daireyi ona vermen var. Tabi baban ölmeden tapuları becerip halletmiştin, o şartlarla konuşuyorum. Yoksa o da becerip üst katlardan alır o daireden. Hani sen önceden işini halletmiş, açık göz bir Müslüman olarak konuşuyoruz bunu tabi. Baba ölmeden tapuydu bir şeylerdi yok müteahhitlikti falan becerdin aldın diyelim alt kattan değil güneş gören daireyi ona veriyorsun bu şartla iki kız çocuğuna veya iki kız kardeşine Allah'tan korkarak yani Allah'ın her an ne yaptığını gözlediğini idrak ederek sadece Kadir gecesi Kandil akşamı abla nasılsın diye telefon ederek değil Kandil akşamı ablayı kız kardeşi aramak diye bir şey yok bu dinde Onunla karşılaştığın Görüştüğün her yerde Allah'ın seni gördüğünü Babandan kalan malı Ve babandan kalan Size intikal eden kardeşlik Değerini Allah'ın gördüğünü Gözetlediğini bilerek Değerlendirdiğin bir fırsat söz konusu. Bunu yapana cennet muhakkak vardır Allah, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kardeşler şu cennet vardır sözünü hangi kalitede ve kapasitede anlayacağımızı önce konuştuk biz. Seçim propagandası değil bunlar. Git kullarıma cennetin şartlarını anlat. Cehennemi anlat diyen Allah'ın adına konuşan peygamberin sözleri bunlar. Bir cihatta kafası koparılıp şehit düşen birine cennet vaat ettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, kız çocuğu veya kız kardeşi barındıran birine cennet var.